Merhaba, Rusya'nın Viziglat gazetesinde yer alan haberde Rusya'nın petrol rezervlerinin 22 yıl sonra tükeneceğinin dile getirildiği belirtildi. Rusya Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü öğretim üyesi Farhat Vildanov, Belarus'un başkenti Minsk'te katıldığı bir konferansta bu yöndeki tahmini açıkladı. Daha önce de bir Alman enstitüsü aynı tahminde bulunmuştu. Rusya'nın yeni kaynaklara yönelmesi gerektiğinin altını çizen Vildanov, Rus uzmanların 150 yıl yetecek petrolün bulunduğuna dair tahminlerinin, İyimser olduğunu söyledi. Öte yandan gezegenin geleceği açısından önümüzdeki 22 yılda var olan petrolün de çıkarılmaması ve yakılmaması gerekiyor. Dünyadaki bilinen petrol rezervlerini çıkarıp yaksak gezegenin ortalama sıcaklığı 6 santigrat derece artar. Bu felaket kabul edilen 3 derecenin 2 katı yani bir bakıma buna kıyamet diyebiliriz. Tüm Amerika kıtasını pençesi altına alan kuraklık Texas eyaletinin üçte ikisini de vurdu. Ailesinin 1910 yılından beri bölgedeki topraklarda pirinçten geçimini sağladığını söyleyen Teksaslı Ron Gertsen bu yılın son 100 yıldaki en kurak sene olduğunu, susuzluk nedeniyle kıtlık olduğunu söyledi. Bu sene elde edilen hasat normal hasatın %5'ini ancak bulmuş durumda. Gerçekten kabul etmeliyiz ki şimdiye kadar alışmış olduğumuz düzene dönmemiz söz konusu değil. Yeterince su kaynağı artık yok ve bir daha hiçbir zamanda olmayacak diye konuştu. Evet petrolü yakmaya devam edersek gerçekten bu konuda haklı olabilir. Amerikalı ünlü oyuncu Daryl Hannah Kanada'da ABD'nin güneyine ham petrol taşıyacak boru hattının inşaatını protesto ettiği için tutuklandı. Hanna'nın avukatı Paul Basis, ünlü oyuncunun Winsboro kentinde yaşayan 78 yaşındaki toprak sahibi Eleanor Fairchild ile birlikte protesta gösterisi düzenlediğini söyledi. Transkanada şirketi tarafından Kanada'dan körfez kıyılarına ham petrol taşımak amacıyla inşa edilecek boru hattı inşaatı için yaşlı bayan Fairchild'ın arazisinin bir kısmına el konulmuştu. Kill Bill serisi ile tüm dünyanın tanıdığı Hanna, 2011 yılında da Washington'daki Keystone XL boru hattı için yapılan protesto gösterileri sırasında da tutuklanmıştı. E artık herkesin galiba bu konuda ses çıkarması gerekiyor yoksa bakın kuraklıklar artıyor. Bursa'da hafta sonu Eko organize ettiği Geydoğular'ın sosyal ve hukuksal boyutu çalıştayı Konak Kültür Evi ve Nilüfer Kent Konseyi Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştayda Geydoğular'ın hukukunun oluşturulmasına katkı sağlayacak değerlendirmeler yapıldı. Avukat Emre Baturay Altınok, biyogüvenlik hukuku ve ihtiyatlılık ilkesini anlattı. Greenpeace'ten Tarık Nejat Dinç ise Yemezler kampanyası GDO anketi sonuçlarını değerlendirdi. Dinç anket sonucunda Türkiye kamuoyunda GDO'nun ne olduğunu biliyorum diyenlerin %82, GDO'lara karşıyım diyenlerin %81, bir üründe GDO'lu ürün varsa onu almam diyenlerin %83, aynı markanın GDO'suz ürününü de almam diyenlerin ise %60 oranında çıktığını belirtti. Dinç amaç dışı kullanımı söz konusu olabilir. Yem diye ithal edilip gıda üretilme ihtimali var. Halkın %73'ü denetimlere artık güvenmiyor diye konuştu. Bu konuda da önlemler alınması gerekiyor. Güney Afrika'da ise kötü haber var. 12 bin madenci işten atılmış. Çünkü dünyanın en büyük platin üreticisi Anglo-American Platinum'da Amplats çalışan binlerce madenci uzatmal olarak greve gitmiş ve ücretlerine zam istemişti. Amplats 28 bin işçinin 3 hafta süren grevinin şirkete 82.3 milyon dolara mal olduğunu bildirdi. Son dönemde Güney Afrika maden sektörü ücret artışı talebiyle yaygın grevlere tanık oluyor. Ağustos ayında 34 grevci Marikana Madenleri Porte Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Güney Afrika'da binlerce altın madeni işçisi ve kamyon sürücüsü de grevde. Ülkenin önde gelen altın madeni şirketi Goldfield, 5000 grevci işçiyi diğer işçiler üzerine baskı oluşturuyor gerekçesiyle kaldıkları şirket evlerinden çıkarmıştı. Anlaşılan dev şirketler için insanın canının ve geleceğinin pek bir değeri yok gibi. Bu maden şirketleri kendi işçilerine bile bakamazken çevreye ve doğaya Nasıl bakacaklar? Namık Kemal Üniversitesi'nden toksikolog, yardımcı, doçent doktor Ayşe Handan Dökmeci Marmara'da deniz canlılarında yaptıkları araştırmalarda Arsenik oranlarının normal değerinden yüksek çıktığını belirtti. Araştırmalarında su ortamında bulunan kimyasalların izlenmesi için midye, istiridye, istakoz ya da karides gibi deniz ürünlerinin kullanıldığını anlatan Dökmeci, bu canlıların bünyelerinde depoladıkları ağır metaller, hormonlar, petrol türevleri gibi kirleticileri insana kadar ulaştırarak çeşitli hastalıklara neden olduklarını vurguladı. Dökmeci ülkemizde karides ve midyede arsenik için kabul edilebilir değer kilogramda 1 miligram iken, Alınan karides örneklerinde kilogramda 2.3, midyede ise 2.79 mg değerini gördük. Bu değerler uzun dönemde insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde insan bünyesine su, gıda ve hava yoluyla alındığında birikerek kanser ve nörolojik bozukluklar gibi hastalıklara neden oluyorlar. Arsenik uzun dönemde deri, böbrek, akciğer, mesane kanserine kurşun ise nörolojik bozukluklara neden olabiliyor dedi. Bu kirleticilerin önemli bir kısmı ise kömürlü termik santrallerden ve sanayi tesislerinden geliyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.